Kartın saatler. Hazırlayıp sunanlar: Dürhan Ertür, Argun Yümb.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 Efendim bugünkü programımızda bir konuğumuz var. Doktor Seda Kundak, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü e, öğretim görevlisi. Hoş geldiniz Seda Hanım. Hoş bulduk, merhaba. Merhabalar, 2008 yılından e, yılının Ağustos ayında yaptığımız bir programda e, konuştuğumuz hususları bugün biraz ele alacağız. Ama ondan önce bir küçük duyurumuz olacak. Bu hafta sonu Kadir Has Üniversitesi Cibali kampüsünde 29 Ocak Cuma günü başlayıp 1 Şubat 2010'da bitecek olan bir program var. İstanbul'un yüzey ve yüzey altı jeoloji verilerinin değerlendirilmesi ve paylaşılması. 3 gün boyunca devam edecek ve birçok da oturum var, çağrılı konuklar var, Tahir Öngör, Yücel Yılmaz, Celal Şengör hocalar bazı önemli konularda örneğin İstanbul Boğazı, Karadeniz ilişkisi ve sonuçları, jeoloji, litoloji ve tarih. Başlıklı bir konuşma var. Celal Şengör Hoca İstanbul'un jeolojisi ve çalıştay amaçları açısından irdelenmesini e, ele alacak. E, çeşitli oturumlarda da işte Marmaray projesi bu proje kapsamında elde edilen jeolojik bulgular e, aktarılacak. Bir ikinci e, oturumda e, metro projelerinde Benzer konular ele alınacak. Keza İstanbul Boğazı Tüneli'nde Kılavuz Delgisi Kontrollü Lükası. Bayağı e, teknik detayları olan bir e, toplantılar dizisi. E, Cuma, Cumartesi günleri e, ve e, Pazar günü e, devam ediyor. Cuma günü, Cumartesi günü, Pazar günü. Pazartesi günü de bir küçük... ...gezisi var... ...Marmaray ve metro şantiyelerini... ...gezecek katılımcılar... ...evet 29 Ocak 1 Şubat... ...2010 tarihleri arasında... ...Kadirhas Üniversitesi... ...Cibali Kampüsü... ...İstanbul'da gerçekleşecek... ...evet Seda Hanım... ...aradan bir buçuk yıla yakın... ...bir süre geçti... Evet. ...ve... ...İstanbul'da yapmış olduğunuz... ...çalışmaların aslında bir nevi... ...devamı gibi de oldu... Ee, ama ondan önce e, Gea'dan Umut Dinç Şahin'e bir telefon bağlantısı e, kuracağız ve kendisinden Haiti'den daha yeni geldi arkadaşlarımız. Oradaki grubunda e, ekip ekibinde şefiydi, başındaydı. E, Haiti'deki duruma ilişkin bilgileri alacağız. Evet, e, Umut Dinç Şahin acaba şu anda hattımızda mı? Alo. Evet, e, Güran Bey iyi günler diliyorum Umut'cuğum sağol çok teşekkürler Seda Hanım'la birlikteyiz İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden e, ilgiyle e, Ve heyecanla Senin aktaracağın bilgileri bekli Bekliyoruz Öncelikle hoş geldiniz Bu... Hoş bulduk Hepimizin Haiti'de çok merak ettiği bir konu var. Bu kadar küçük bir coğrafyada, bu kadar az bir nüfusta, 10 milyona yakın bir nüfusta nasıl oldu da bu kadar büyük bir can kaybı ve hasar gerçekleşti. Sizler gittiniz, gördünüz, yapı da karşılaştınız. Çok başarılı kurtarmaları da gerçekleştirdiniz ve artık hiç umut olmayan yerlerdeki yapmış olduğunuz çalışmalar sonucunda bize biraz Haiti hakkında bilgi verebilir misin? Çünkü bilgilerimiz de çok eskiye dayanıyor ve açıkçası fazla da yapıya ilişkin, yapılara ilişkin bilgimiz yok. Ya açıkçası Gürhan Bey öncelikle Seda Hanım'ı da selamlıyorum. Evet. Ee, i̇yi yayınlar diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Eee ya öncelikle biz ayakta bir, kalan bina e, çok fazla görmedik. Çok, çok enteresan. Yani tamamıyla sağlam kalan ve ayakta kalan bina çok fazla görmedik. Bu enteresan. Başkentten bahsediyoruz değil mi? Tabii Porta Prince'den bahsediyorum. Tabii şöyle e, herhalde jeolojik yapısıyla ilgili olsa gerek. Şimdi bir kere hani, e, denize yakın yerlerde tamamıyla halk yaşıyor. Ee, yüksek yerlerde de herhalde kayalıkların üzerinde bulunuyor yüksek yerler. Yüksek yerlerde de e, biraz daha hali vakti durumu daha iyi olan kişiler bulunuyor. O bölgelerde hani koca koca duvarlar var surlar var. O surların arkasında açıkçası neler olduğunu biz görmedik. Evet. Hani orada binalar olduğunu ben tahmin ediyorum. Çünkü çok korumalar var vesaire. Bir kere güvenlik durumu hani Durumu sorduğumuz güvenlik durumu hâlâ söylüyoruz çok kritik çok kritik yani inanılmaz durumda jeolojik olarak 500 sene içinden mahvedilmiş bir yer çünkü biliyorsunuz Dominik Cumhuriyeti ve Haiti ikisi komşular ve ikisi de farklı ülkelerin sömürgeleri olmuş seneler boyunca fakat Haiti de sömürge sömürgeleştirilen halk Kesinlikle ve kesinlikle hiçbir şekilde eğitim almamış, eğitim görmemiş. Yani hani sömürge, sömürgeleştirilen eğitimdir mi o da ayrı bir konudur ama e, doğaya karşı hiç e, davranışları, tutumları hiç eğitilmemiş. O yüzden 500 sene boyunca ağaç kesmişler. Evet, Karayipler'in de ilk bağımsız cumhuriyeti. 1809'da. Tabii, hani O da enteresan, o da evet. enteresan boyut. Tabii bizim orada çok ilginç bir şansımız oldu. Oradaki Santo Domingo Üniversitesi'ndeki bir profesör, sosyolog beyefendiyle tanıştık. Kendisi Haiti ve Dominik arasındaki ilişkiler üzerinde uzman, 30'a yakın kitabı olan bir kişi. Ve kendisinin yaptığı çalışmalar var ve kendisi bize hani gözyaşlarını tutamayarak anlattı. Ee, seneler boyunca ağaçları kestiler, kesler. Ağaç kestikçe kuraklık geldi. Ağaç kestikçe kuraklık geldi. Ağaç kestikçe ve en sonunda coğrafi yapıyı tamamıyla e, değiştirdiler. O yüzden Porto gerçekten zaten sınırı geçtiğiniz andan itibaren çok farklı bir e, coğrafyayla karşı karşıya. Evet siz Dominik Cumhuriyeti üzerinden gittiniz değil tabii, mi? Tabii tabii tabii. Evet. Yani e, ziyadesiyle e, bütün her yeri karış karış görme imkanımız oldu. O yüzden çok enteresan bir değişim oluyor. Ve çok enteresan bir coğrafyayla karşılaşıyorsunuz. Altyapı yok. Tamamıyla briketlerden yapılmış. Biriketler üzerlerine yani slump şeyler dolu. Gecekondular dolu. Evet şey, beton armeden bahsetmiyoruz. Biriketlerin üst üste. Beton armelerde de çok sağlıksız. Ee, birbiriyle tutuşmayan e, bina dengelerinin bulunmadığını düşündüğüm. Hani direkt benim uzmanlık alanım değil ama e, hani bir arama kurtarma tecrübesine sahip olarak e, birbiriyle denge ilişkisi bulunmayan e, binanın altında ve üstünde farklı e, sütun yapıları e, beton kalitesindeki farklılıklar adam mesela bir kat yapıyor. bir miktar zengin oluyor. Ondan sonra 10 sene üzerine farklı bir şey dikiyor ve korkunç yapı biçimleri görüyorsunuz. Bir başkanlık sarayı da çökmüş. Otel Montana da çökmüş. Yani yüksek katlı yapılarda da çökmeler görüyorsunuz. O yüzden hani ilili ufaklı bir depremin ben açıkçası depremin şiddetiyle de ilişkisi var ama yani herhalde total bir yapı problemi e, olduğunu düşünüyorum. Bu konuda e, bütünsel bir e, problem olduğunu düşünüyorum. Evet o en de... son bilgilere göre 150 bine çıkmış can kaybı. E, fakat daha da artacağından endişeleniyor. Son bir haber okudum. E, 350 bine kadar gidebileceği söyleniyor. Bu abartılı bir rakam mıdır? E, nedir? Yani... Ee, ben de rakamların e, karşısında, e, ya bir kere durum çok kötü. Yani biz önceden gitmiş ve bölgeyi tanımış olsaydık çok daha net konuşabilirdik öncesi sonrası. Ama hani biz bir çok biliyorsunuz operasyonda görev aldık. E, benim önceki gördüğüm yerlerle hiçbir alakası yok yani. E, yaşam yaşam biçimi yaşam biçimi açısından çok çok farklı bir yer. Gülhan Beyciğim. Evet yani bu, bu, bu olaya karşı herhangi bir afete karşı hazırlığın olmaması ki e, enteresandır. 2008 yılında dört e, ayrı kasırga geçirdi. 2009 yılında sel felaketleriyle boğuştular. Yani e, son üç sene içinde başlarına gelmeyen neredeyse kalmadı. Fakat buna rağmen e, son derece... Garip bir şekilde ellerini kollarını kıpırdatamaz hale geldiler ama nüfusun da çok büyük bir kısmı etkilenmiş durumda tabii. Peki rehabilitasyona ilişkin ve bölgeyi ayağa kaldırmaya ilişkin bugünden çok fazla bir şey söylemek mümkün değil ama sizin oradaki gözlemleriniz ne oldu böyle bir şans görüyor musunuz? Amerikan ordusu oraya birçok askeri yığdı ama o askerlerin de yapabileceği işler değil. Rehabilitasyona dönük çalışmalar değil mi? Yani ilk başta orada bir e, sosyal e, sükunet elde edilmesi gerekiyor. Çünkü e, tabii bu sosyal sükunetin olması için yardımların düzgün ve düzenli bir şekilde dağıtılması gerekiyor. İnsanlar sokaklarda çöpüklerin içinde yaşıyor. Yani Biz gelirken öyleydi. Şu an hani e, ben şey konusuna her zaman karşı oldum. Helikopterden bir şey atma konusu. Tamam anlıyorum yani faydası varmış gibi görünse de insanları daha büyük bir hani balizme e, sürüklediğini düşünüyorum. Hani e, o yüzden orada gerçekten bölgelere ayırıp e, çeşitli büyük security line'lar çizip o bölgelere büyük asker grupları var. Onların ki bence öyle olacak. O asker gruplarının girip adam gibi ee, çadır şehirler oluşturup Çadır kentler oluşturup Oralarda bir düzen sağlaması lazım İnsanları da koruma altına almaları lazım ee, Aynen aynen çünkü Orada gerçekten çok büyük çeteler var Yani şimdi siz gidip e, Bir insana bir şey verdiğiniz zaman Onun elinde kalmıyor ki Evet Yani hani <gülüyor> bir yardım malzemesi Dağıtayım ben hadi iyi niyetle gideyim Yok böyle bir şey O yüzden Orada önce bir e, güvenlik sağlanması gerekiyor Gülen Bey için. Evet. Sizin ekibinizden orada kalan e, kimse oldu mu? Yok biz zaten <gülüyor> hani bütün enerjimiz bitene kadar çalıştık. Ee, hani kalabilseydik zaten kalacaktık. Ee, birazcık toparlanmaya geldik. Şimdi bir konser yapmayı planlıyoruz. Evet. Ee, şey götüreceğiz, medikal malzeme götüreceğiz. Belirlediğimiz evet. bir hastaneye yani direkt birinci evden teslim yapacağız. Direkt medikal malzeme götüreceğiz. Evet. Bahsettiğiniz de bu medikal malzemeleri alabilmek amacıyla mı gerçekleştiriyorsunuz? Evet, evet, evet, öyle olacak. Ne zaman yapıyorsunuz? Onu da Şu anda tarih olun. tarih belli değil. Hani sanatçılarla görüşüyoruz. Çeşitli isimler var. Evet. Ama önümüzdeki üç hafta dört hafta içinde belirgin olmuş olacak. Zaten bir dahaki hafta. ...sizle de görüşmüş, paylaşmış oluruz... dostlarım. Çok memnun oluruz. Peki... ...Umut Dinç Şahin, ...çok teşekkür ederiz... E ...emekleriniz için de ayrıca... ...teşekkür yani ederiz. Ben onu da söylemek istiyorum... ...yani biz Lütfen. elimizden geleni yaptık... ...o devedeki kulaktır yani... ...hani biliyorsunuz her... üç ay önce de Endonezya'daydık yani... ...orada yaptıklarımızdan çok... ...farkı yok. Aynı zamanda giden bütün... ...ekip, ekipler, bütün ekiplerdeki... ...arkadaşlarımız... ...yani Akutu, Kızılay'ı... Ondan sonra kim gittiyse oraya, evet. hani bütün hepsi aynı şeyi yapmaya çalıştığını. Yani oraya gitmek zaten bir olay. Ben o yüzden bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yani biz orada gittik, bir şeyler, hani herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani bence burada o çok önemli. Evet, önemli oldu. de bir tecrübe oldu tabii. Evet, evet o da ayrı bir şey. Ayrı doğru bir nokta. Doğru. Çok çok teşekkürler, Umut İnşaat. Sağ çok olunuz. Kolay gelsin, kalın İyi günler. Evet Seda Hanım ne diyoruz? Hayti. Tam da ilgilendiğiniz konular hı hı. hakikaten garip. Ee, siz bir modelleme karşılaştırması da yaptınız herhalde. Bu, bu Hayti depreminin sonuçlarını, gerçi şu anda bunlar geçici sonuçlar, resmi sayılar değil evet, pek değil. tabii ki de. İşte ölü sayısı 150 bin deniliyor. 200 ulaşılabilir denilirken sizden duyduğum kadarıyla bunun üstü bir 200 bin. Evet. Ee, Sayısının daha eklenmesi söz konusu 350 bin. Bir de gerçek... tespit yapamıyorlar yani. E kolay diye da... şimdi e Umut Bey'in anlattıklarından sonra ve bizim basında gördüğümüz resimlere istinaden şunu diyebilirim ki dümdüz olmuş. Evet. Yani hangi yıkıntı hangi binaya ait? O bina konut muydu ticaret miydi sağlık tesisi miydi? Bilinmiyor. O bina doğanda kaç kişi vardı o da bilinmiyor. Çünkü gündüz saatlerinde olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Öğleden sonra olmuştu. Doğru. E, gece olan depremlerde e, tespit biraz daha kolay. Biliyorsunuz ki bir konut yapısıdır. İçinde insanlar vardır ya da diğeri iş yeridir. İçinde belki sadece nöbetçi ya da gardiyan vardır. Ama gündüz saatlerinde olduğunda işler birazcık karışıyor. E, yani dediğim gibi rakamlar korkunç. Depremin büyüklüğüne baktığınızda 7 büyüklüğünde bir deprem. Bugüne kadar yedi büyüklüğünde birçok deprem oldu dünyanın dört bir yanında. Bizdeki yedi nokta dörttü. Ve yani bu büyüklüğe bu sayı gerçekten çok çok fazla. Evet, bu kadar küçük bir coğrafya değil? Evet çünkü e, gelmeden önce tekrar bir internette baktım. Dokuz e, milyon nüfusu var. E, ve bu depremden et, toplam etkilenen sayısı da üç milyon. Ölü sayısı da üç yüz bine çıkacak. Evet. deniliyor. Da ben bunu görür görmez hemen e, 2002'de Büyükşehir Belediyesi'nin e, Japon Uluslararası e, e, işbirliği, i̇şbirliği Merkezi Ajansı'yla yapmış olduğu, Çayka ile. ile yapmış evet. olduğu e, çalışmaya tekrar bir baktım. Çünkü orada da 8. bölümde yanlış hatırlamıyorsam e, bu ekibin geliştirdiği 4 modelden iki, ikisi ele alınarak biri 7 büyüklüğüne diğer 7 eee .4 büyüklüğünde iki deprem ele alınarak olası ağır ağır hasarlı bina sayısı, olası ölü sayısı ve olası ağır yaralı sayısı modellenmiş durumda. Hemen onu açıp baktım. Model A denilen modelde İstanbul için tabii 2000 yılı nüfusuyla bakıldığında 73 bin kişi ölebilir. Diyorlar. Can, kaybı Can kaybı olabilir 73, diyorlar. 70 ila 80 bin kişi. Evet ağır hasarlı bina sayısı toplam bina sayısının %7'si dolayında olur. Bu da yaklaşık 51 bindir diyorlar. Ağır yaralı sayısı da 120 bin dolaylarında olur diyorlar. Yani insan ister istemez dünyanın herhangi bir yerinde neresi olursa olsun deprem olduğunda ölü sayısı yaralı sayısı... ...fazla olduğunda... ...dönüp bir düşünüyor. Daha doğrusu evet. 99 depremini bir hatırlıyor. Evet. Aslında bizim yaşadığımızda... ...bundan çok farklı değildi. 1999'da yaşadı Özellikle de sonuçları itibariyle. Evet. Ki sonuçları aslında... ...oradaki sadece enkazın kaldırılması... ...tekrar yeni binalar yapılması değil. Onun etkilerini Türkiye çok uzun süre çekti. Yani doğru hatırlıyorsam... ...Tüpraş'ın... O yangınlardan sonra tekrar eski kapasitesine dönmesi bir, bir buçuk yıl sürdü. Evet. Ve oradaki TÜPRAŞ, Türkiye'deki en büyük e, üretim tesislerinden biri. Sanayi kuruluşlarından birisi. Evet, değilse. yani bu şekilde bakıldığında aslında Türkiye o yıllarda çok ciddi zarar gördü ki arkasından zaten ekonomik kriz yaşandı. Tabii bunun ne kadarı depreme bağlıdır, ne kadarı değildir onu ekonomistler söyleyecek pek tabii ki de. Yani biz de... 1999'dan sonra az sıkıntı çekmedik açıkçası. Evet. Ee, burada tabii özellikle de başkentte yoğunlaşan e, ciddi bir problem var. Çünkü Umut'un da aktardığı kadarıyla e, başkentte hiçbir yapı kalmamış evet. diyor. E, ve e, başkentteki nüfusun demek ki büyük bir kısmı da sıkıntıların e, altında kaldılar. Hı hı. Evet yani e, geçen gün e, bir hatırlatma. ...yapmıştı Sami Kohen... E, ...Milliyet gazetesinde... ...dün 26 Ocak'ta... ...Hayitilere vicdan borcu diye... ...bir e, yazı yazmış... ...ve 1809'da... ...Karaiplerin ilk bağımsız... ...Cumhuriyeti olan bir ülke... ...ama e, sömürgeciler... ...sömürmeye devam ettiler... ...Fransa Haytinin bağımsızlığını... ...kabul ederken bile Hayitilere... ...borca... E, ...bağlamış ve... Amerika'dan Amerikan bankalarından borçlanarak 90 milyon Fransız altını ta 1974 yılına kadar Haitiller ödemek zorunda kalmışlar. Şimdi <gülüyor> şimdi bütün... yeni bir borçlanma sürecine girecekler çünkü depremlerden sonra aynı şey aslında biz de yaşadık. Ee, Türkiye'ye gelen yani yardım paralarının bir kısmı hibe evet. ama büyük bir kısmı borç. borç. Yani kimse... Kredi. Evet kredi yani sonuçta onu işte 5 senede, 10 senede, 20 senede neyse artık o kredinin şartları ödemek durumundayız. Evet biraz yani... sonra konuşacağımız Hı -hı. İSMEP kredileri de aynı şekilde evet. kredi olarak geldi. Evet yani hibe değil, değil çok karşılık... az bir miktarı hibe. Hibe evet bağış olarak geldi Hı -hı. çok az bir miktarı. Evet bu noktada e, bir müzik parçası dinleyelim ve e, arkasından e, konumuza devam Hı -hı. edelim. Peki. papers lie there helplessly in a pile outside the door I try and try but I just can't remember what they're for the world outside is tugging like a beggar at my sleeve oh that's much too old the story to believe And you know that it's taken its share of me Even though you take such good care of me Now you say Morocco, and that makes me smile I haven't seen Morocco for a long, long while Dreams are rolling down across the places in my mind And I've just had a taste of something fine The future hides and the past just slides England lies between Floating in a silver mist so So clean, and California's shaking like an angry child will, who has asked for love and is unanswered still. And you know that I'm looking back carefully, 'cause I know. Still something there for me, but you said Morocco and you made me smile. And it hasn't been that easy for a long, long while. And looking back into your eyes, I saw them really shine, giving a taste of something fine something fine now if you see Morocco I know you'll go in style I may not see rock for a little while, but while you're there I was hoping you might keep it in your mind, to save me just a taste of something fine. Radyo 94.9'dasınız altın saatler programını dinliyorsunuz ikinci bölümdeyiz konuğumuz Doktor Seda Kundak İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması bölümü evet bir buçuk sene önce yürütmekte olduğunuz bir araştırmayı ele almıştık fakat bu araştırma esas itibariyle Eylül ve Ekim aylarında gerçekleşecekti o çalışma bitti. Sonuçlar bitti. neler? Evet o çalışma nihayet bitti. Evet. Aslında iki aşamalı bir çalışmaydı. Ee, risk algılama çalışmasıydı. Ee, çünkü İstanbul'la ilgili birçok şey yapılıyor. Bir yandan Büyükşehir Belediyesi'nin yaptıkları, ilçe belediyelerinin yaptıkları, valinin yaptıkları. Ee, ben de şunu merak ettim. Halk bu çalışmalardan ne kadar haberdar, risklerin ne kadar farkında ve bu riskleri en aza indirebilmek için herhangi bir çaba harcıyorlar mı ya da ne yapmaları gerektiğini biliyorlar mı? Bununla ilgili iki aşamalı bir anketti. Bu anketlerin ilk bölümü 2008'in Ağustos'un ortasında yapıldı. 17-18 Ağustos etkinlikleri vardı. O zaman yapıldı. Yaklaşık 5 stand kurulmuştu İstanbul'un farklı noktalarında. Beşiktaş'ta, Taksim'de, Şişli, Bakırköy ve Kadıköy iskesinin yakınlarında. Ve burada 1316 anket yapıldı standa gelenlerle görüşüldü. Toplamda 1316. Evet. evet. Ya yani O iki gün süresince e, anketler yapıldı e, standı ziyaret eden kişilerle. Bunun dışında e, bir başka anket çalışması da 496 anketi kapsıyor. Bunlardan da İstanbul genelinde örnek binalar seçildi. Farklı mahallelerde, farklı e, ilçelerde. Burada da Evlere gidilip anket yapıldı. Yani birincisinde insanlar merak edip geldiler. İkincisinde biz kapı kapı dolaştık. Evet. Şimdi bu ayrımı yapmayı şu yüzden istiyorum. Birincisinde dediğim gibi 1316 anket az da olsa ilgilenen kişilerin doldurmuş olduğu, cevaplamış olduğu sorularda cevaplardan yola çıkılıyor. Diğerlerinde biz kapıları çalıyoruz. Diyoruz vaktiniz varsa böyle böyle bir konuksunuz. Evet sürpriz konus. Evet. Ya yani belki o anda hiçbir şekilde depremle ilgili bir şey akıllarından geçmiyorsa da anket sonunda ya da anket süresince bir şekilde düşünmelerini sağlıyoruz. Kaç hane ziyaret ettiniz? 496. 496. İstanbul genelinde 496 mahalle ziyaret edildi ve sadece bizim şu riskli dediğimiz Zeytinburnu, Bakırköy, küçük değil... tüm İstanbul'da yapıldı bu. Yani. Riskinin az olduğu evet, ifade edilen... Sarı, evet, Sarıyer'de e, Rumeli Kavaan'da bile yapıldı. Evet. Yani fay hattına en uzak nokta dersek. Evet. Oralarda bile yapıldı bu anket. E, tabii e, anketten, daha tüm anketlerden çıkan sonuç... E, ...insanlar nerede oturuyorsa otursunlar, risk algıları aynı. Daha pek algılama taraftarı değiller. E, uzak durmak istiyorlar. Uzak durmak istiyorlar. Yani gözden ırak, gönülden de ırak şeklinde bir durum söz konusu açıkçası... Bunun nedenlerinden biri neyi nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Yani Mesela şunu söylüyoruz dolaplarınızı sabitleyin diyoruz. Şimdi dolap sabitlemek için bir teczizat gerekiyor. Onu nereden alacak? Nalbur'a gittiğinde ona ne diyecek? Benim böyle bir şeye ihtiyacım var ben dolap sabitleyeceğim. Nasıl sabitleyeceğim? Ne tür vida kullanacak? Ya da dolabın nerelerinden tutarak duvara sabitleyecek? Tabii bu bilgiler çok verilmediği için birazcık unutuluyor ya da kulak ardı ediliyor ya da aynı şekilde başka konular da olabilir deprem sigortası 99 depreminden sonra herkes sigortacılara koştu evet ama şimdi bu anket çalışmasında insanlara onu da sorduk deprem zorunlu deprem sigortanız var mı ya da başka sigortanız var mı evet diyenlerin oranı 25-30 arasında yani aslında çok çok düşük Yıl 2008 sonu. 2008 sonu. Yani evet. aşağı yukarı depremden 9 sene sonra, sene 10 sonra. sene sonra. Ki o arada çok ciddi kampanyalarda yapılmış olmasına rağmen hı hı. Evet. özellikle zorunlu DASK sigortasına evet. ilişkin kampanyalar yapılmış olmasına rağmen hala 2010'dayız. Hı hı. Bugünkü rakamlar dahi. Tatmin edici rakamlar Hı -hı. değil. Orada da bir kampanya hala devam ediyor. Evet yani evet. 99 depreminden sonra biraz bir ilk heves olarak başladı. E tabi bu sigortalar her sene yenilenmek zorunda olduğu için bir sene iki sene devam etti. Ondan sonra belki sigorta yaptıran kişiler unuttular ya da ne gerek var bilmem kaç senedir yaptırıyoruz bir işe yaramadı diye de düşünmüş olabilirler. Yani sonuçta oranlar 99 depreminden sonrası yani o ilk rüzgarda sigorta yaptırmışların oranıyla çok yani aralarında çok büyük bir fark var. Evet. Diğer yapılmış olan başka araştırmaları da biliyoruz. Beş aşağı beş yukarı aynı hı hı, sonucu hı. veriyor. Yani insanlar olabildiğince uzaklarında tutmak istiyorlar. Evet, ama Böyle öte bir yandan olasılığı. da şöyle bir şey var. Yine ankette şunu sorduk. Yani algı anketi olduğu için bunun doğrusu yanlışı yok cevaplar arasında. İnsanlara şunu sorduk. Yakın bir gelecekte deprem olmasını bekliyor musunuz? Bu yakın gelecek 1 ile 5 sene arası, 5 ile 10 sene arası buna yakın gelecek dersek. Yarıdan çoğu bir 10 yıl içerisinde deprem bekliyor. Bekliyor. bekliyor. Ee, ancak e, yine konuştuklarımızın yarısı hatta yarıdan çoğu e, depremin etkilenmemek için ya da kendilerini korumak için herhangi bir şey yapmıyorlar. Ha Bunlar neydi? E, Daskı söyledik, e, binayı güçlendirmek ya da daha güvenilir bir binaya çıkmak, eşyaları sabitlemek birçok seçeneğimiz vardı. Bunların hiçbirini yapmıyorlar. Bir kısmı İstanbul'dan taşınmayı düşünüyor. Bir kısmı gerçi, bir kısmı demeyeyim birkaç örnek vardı. Kendisine boş bir yer bulup oraya bir tek katlı bir bina yapmayı düşünenler de bina. var. Evet. Ve yine büyük bir kısmı bu belediyenin yaptığı, valiliğin yaptığı çalışmaların çok da işe yaramadığını düşünüyor. Yani bir şeyler yapılıyor ama bu bizi etkilemiyor diye düşünenler var. Bir de anketin sonunda şunu sorduk. Çünkü bu anket biraz da İSME projesine katkı sağlayacak bir anketti. Dedik eğer size bir eğitim verilecekse farklı konularda deprem zararlarını azaltmayla ilgili bunlardan hangilerini seçersiniz? Zarar azaltma da bu konulardan biriydi. Anket yaptığımız kişilerin büyük bir çoğunluğu ilk yardım, hayatta kalma, arama ve kurtarma eğitimlerini seçtiler. Bu aslında şu demek oluyor. Biz hazırız kaderimize. Hazırız, evet. Başımıza gelecek belli. E biz en azından bir hayatta kalmaya çalışalım. Yakınlarımıza nasıl ilk yardım yapabiliriz onu öğrenelim. İşte enkaz altında da eşimiz dostumuz kalırsa onları nasıl kurtarırız onu Her öğrenelim. Her şey afet gerçekleştikten evet. sonraya. Evet, afet yönetiyor. öncesiyle ilgili çok eğitim almak isteyen ya da buna gönüllü olan insanlar yok yani yüzde on yüzde on beş civarında çok çok düşüktü. Bu da çok enteresan bir bulgu tabii. Evet. Bunun dışında e, Bunun dışında durabileceğiniz başka bulgularınız oldu olduğuma... mu? Bunun dışında bu kapı kapı dolaştığımız İstanbul genelinde yapmış olduğumuz 496 ankette de şöyle bir sonuç çıktı. Ee, aslında ev sahipleri ya da kiracılar fark etmiyor aralarında pek bir farklılık çıkmadı. Ee, Binalarını depreme karşı güçlendirmek istiyorlar ama bir bunu nasıl yapacaklarını bilmiyorlar, nereye başvuracaklarını bilmiyorlar, bunun maliyetin çok çok yüksek olacağını düşünüyorlar ve ancak çok uzun vadeli, düşük kredili bir finansman desteği sağlanırsa ancak bunu yapabileceklerini söylüyorlar. Yani aslında istiyorlar ama nasıl olur, nasıl yaparım, bunun altından nasıl kalkarım? Bu büyük bir soru işareti. Bir soru, büyük bir soru işareti. Hı hı. Peki gelir düzeyi itibariyle ziyaret ettiğiniz e, hanelerdeki ortalama bir şey, e, bir tespitiniz var mı? Ee, şöyle bir şey yaptık. Ee, aslında bizim e, üç farklı değişkenimiz vardı. Bunlardan birincisi gelir düzeyi. E, i̇kincisi e, yine bu CAYKA ile Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu... E, risk haritaları vardı. En riskli bölgeler. Onlar mikro üç farklı bölgeleme. mikro bölgeleme haritalarına göre e, düşük, orta, yüksek riskli bölgeler e, ve nüfus yoğunluğu üç farklı kritere göre 27 farklı grup oluştu ve İstanbul'daki mahalleleri bu farklı 27 gruba böldük. O nedenle farklı özelliklerdeki farklı mahalleler bir şekilde temsil edildi. Gelir e, düzeyine göre baktığımızda da şöyle bir sonuç çıkıyor. Eğer kişi oturduğu eve çok yüksek bir kira ödüyorsa ya da çok yüksek bedeller ödeyerek satın aldıysa o zaman o evin e, güçlendirilmesiymiş, e, eşya sabitle sabitlemesiymiş. Bunların hepsini yapıyor. Bunların evet. hepsini yapıyor. Yani bu eşyaları sabitleme yani çok fazla tekrar ettim program başından beri ama yani bizim yapabileceğimiz en basit şey. Çünkü e, bunu defalarca altını çiziyoruz. Hem maliyeti itibariyle evet, hem ölümlerin gerçekleştirilmesi itibariyle en basit, evet, en ölümlerin kolay. Ölümlerin yüzde üçü insanların üstüne eşya düşmesi nedeniyle oluyor. Yüzde üç işte mesela Hayati depreminde yüzde üçü hesaplayın 350 bin kişiden. Evet. Ya da bizim Kocaeli depreminde 17 bin kişi üstünden hesaplayın. Yani yüzde üç aslında azımsanacak bir rakam değil. Çok ciddi bir rakam. Ciddi bir rakam tabii yani arama kurtarmanın rakamları dünya ortalaması yüzde %3'ü yakalamıyor ki. Evet. Eee binde küsüratlarda küsür kalıyor. E, tabii en son kaç e, 34 kişi hayati. Yok ben 90 küsür diye biliyorum. Ben Haiti'de. bir yerde 34 diyor. Evet. Tabii eski bir bilgi de olabilir. Evet. Yani 34, 94, 194 yani, yani çok 150 az bir bin sayı. kişiyle 90 yani 300 olsa ne fark edecek ki hı hı. gene çok düşük bir evet. oran tabi. Evet, e, bu araştırmanın da İsmep çalışmalarına da özellikle İsmep'in eğitim faaliyetlerine de e, yön vereceğini belirtmiştiniz. ve Evet mütekin... aslında e, çok e, büyük katkısı oldu yani insanların ne düşündüğü olaya nasıl yaklaştığı böyle bir eğitim verildiğinde nasıl karşılayacakları. En başta eğitime katılıp katılmayacak. katılmayacakları. Çünkü he? yani şöyle bir şey gözlemledim. Özellikle stand anketlerinde iki, iki gün boyunca e, öğrencilerimle beraber e, o standta durduk. E, ya yani Birazcık e, eğitim almaya ya da bir konuda seminer almaya yatkın değiliz açıkçası. Artık bu okul dönemimizde ne tür tecrübeler yaşıyorsak yani insanlar bizi sınıflara götürsün orada bize bir, bir iki saat bir şey anlatsın istemiyoruz. Ve buna kesinlikle karşı çıkıyoruz. E, ve zaten bu tür eğitimleri almak istemeyenlerin e, istemeyenlere şu soruyu sorduk. Neden almak istemiyorsunuz? Vaktim yok dediler. Yani hayatlarında belki bir iki saat e, harcayaraktan belki hayatlarını, hayatlarını bir on sene daha uzatacaklar. Tabii. Tabii. Veyahut hafta çocuğunu kurtaracak. Evet. Kardeşini kurtaracak. Ailesinden birisini, komşusunu kurtaracak. Evet. Evet. Yani bizim de aslında dünyanın diğer bölgelerindeki insanlardan farkımız olmadığını düşünüyoruz. Fakat bir Japonlarla kıyasladığımız zaman çünkü arada bir... Japonya geziniz de var. Hı hı, Orada evet. da gene konuyla ilgili çalışmalar yürüttünüz. Japonya'ya baktığımız zaman sürekli kamuoyu bilgilendirmesiyle, sürekli eğitimlerle, sürekli tatbikatlarla çok canlı, çok diri tutabiliyorlar. Ve insanlar da hangi durumda, hangi afetle karşılaştıklarında ne yapacaklarını biliyorlar ve otomatik yanıtlarda verebiliyorlar. Peki bu çalışmalar İSMEP çalışmalarına nasıl ışık tuttu? Çünkü şu anda önümde sizin de hazırlayıcıları arasında olduğunuz afet zararlarını azaltmaya yönelik şehir planlama ve yapılaşma ki bu üç ayrı kitap olarak hazırlanmış. Birisi teknik elemanlar için eğitim rehberi, diğeri yerel yöneticiler için eğitim kitapçı, diğeri de toplum temsilcileri için eğitim hı hı. rehberi. Bu e, rehberlerin hazırlanmasında da önemli bir katkısı oldu herhalde. Esasen e, bu e, anket çalışması e, daha çok eğitimlerde insanlara nasıl yaklaşabileceğimizi gösterdi. çünkü Onu o, test etmiş oldunuz. Evet. 3 evet. e, aşağı 5 yukarı onu test etmiş olduk. E, ve şu anda elinizde bulunan o 3 kitap teknik personel karar vericiler ve top, toplum temsilcileri aslında gerçekten çok üstünde çaba harcadığımız kitaplardı. Çünkü belki içindeki bilgi üç aşağı beş yukarı aynı olsa da bir karar vericiye anlatmanız gereken, bir yöneticiye anlatmanız gereken şey farklıdır. En basitinden onun çok fazla vaktini alamazsınız. Bir üslup farklılığı bu. Değil üslup mi? farklılığı var artı zaman farklılığı var. Yani bir saatte ya da yarım saatte olayı bir şekilde ona anlatmanız gerekiyor. Ha, teknik personel o daha farklı. Çünkü bunların içinde inşaat mühendisleri, jeoloji mühendisleri var. Onlara daha teknik anlatmanız gerekiyor. Toplum temsilcileri yani halk o zaten apayrı. Çünkü bugüne kadar halka bu şekilde bir eğitim verildiğini pek düşünmüyorum. Ya Özellikle şehir planlama ölçeğini diğer konularda tabii ki de verildi 1999 depreminden sonra. Ama şehir planlama ölçeğinde bu bir ilk. Evet. Ve o nedenle açıkçası biz de... Yani şehir planlamada yıllarımızı geçirmemize rağmen ilk başta biraz çekindik, biraz bocaladık. Çünkü hiç halka anlatmamıştık bunu. Halka anlatmak gerçekten... Kendi aranızda tartışıyorsunuz, e, evet çünkü, bildiriler evet. hazırlıyorsunuz. O, o kısım çok kolaymış, evet. biz onu gördük. Biz kendi aramızda çok rahat anlaşıyoruz, tartışıyoruz dediğiniz gibi. Ama bunları halka anlatmak, özellikle şehir planlama çok karmaşık bir konu. Yani sadece bina yok, insanlar var, ekonomi var, doğa var. Bütün bunları birleştirerek, sosyal, yaşantı, sosyal var. yaşantı var, ilişkiler var, bir şehrin diğer şehirle ilişkisi, bir bölgenin bir başka bölgeyle ilişkisi, bir ülkenin diğer bir bölgeyle ilişkisi. Yani aslında çok çok karmaşık bir sistem. Bunu mümkün olduğunca basitleştirerek anlatmaya çalıştık. Ki eğitimler de son derece başarılı oldu. Her ne kadar işte eğitimin belki ilk dakikalarında insanlar ya biz burada ne yapıyoruz? Niye topladılar bizi? Yine mi konu deprem? Diye belki düşünmüşlerdir. Ee, ama daha sonra e, eğitim raporlarını okuduğumda gördüm ki herkes son derece memnun kalmış. Teknik elemanlar eğitildi. Evet. Ee, burada belirttiğiniz gibi e, özellikle herhalde e, toplum önderleri diyebileceğiz. Çünkü imamlara dahi. Evet imamlar, ev hanımları vardı. Ev hanımları, evet. Ee, farklı odalara mensup e, kişiler vardı. Ee, aslında çok geniş bir kitle. Tabii bunlar Bağcılar ve Pendik belediyelerinde yapıldı. Çünkü bu projenin başında iki pilot belediye vardı. Bağcılar ve Pendik. Pendik seçilmişti. Evet, evet. test eğitimleri orada yapıldı. Şu anda diğer eğitimlerde, Bağcılar'da ya yani yanlış söylemiş olmayayım, bitti bildiğim kadarıyla Pendik'te devam ediyor. Yani çok emin olmamakla beraber. Yani sonuçta ilk pilot ilk iki pilot belediye bunlar da. Evet tabii İstanbul'un geneline bu yavaş yavaş yayılacak. Yoksa yani bu projenin amacı bu kitaplar hazırlansın ki 15 kitap hazırlandı. Bu size getirdiğim sadece 3 evet. tanesi. Bu kitaplar hazırlansın, yazılsın, iki belediyede uygulansın, sonra rafa kaldırılsın değil. Maksat tüm İstanbul'a bu eğitimi mümkünse verilebilmek. Sürekli hale getirmek. Sürekli, sürekli hale getirmek. projesi kapsamında da bu hale geldi. Hemen dinleyicilerimize güvenliyaşam.org sitesini evet mutlaka ziyaret e, belirtelim. etsinler. Güvenli yaşam. Org. burada çünkü kitaplara da ulaşmak evet, mümkün. Evet. E, kitapların hepsini e, indirmeniz mümkün. Hepsi pdf formatında siteye konmuş ayrıca hangi ilçede ne zaman yapılacağına ilişkin bilgileri de gene bu siteden bulmak evet, güncellemeleri izlemek, etkinlikleri ekliyorlar evet, o siteye <gülüyor> mümkün şimdi çok önemli bir şey söylediniz dediniz ki şehir planlama gözüyle veya ölçeğinde ee, ...bir e, hazırlık yaptık dediniz. Hı hı. Ve bu anlamda da işimizin çok zor olduğunu gördük. Çünkü e, hem yerleşim konusu var, hem işin ekonomisi var, sosyal yönleri var, binalara ilişkin, halka ilişkin e, kısımlar var. E, bunu biraz daha açabilir miyiz? Yani biz şehir planlaması dediğimiz zaman bugüne kadar çünkü işte... E, Güzel kentler planlamak olarak bildiğimiz konu bir de bir risk konusuyla birleşiyor. Bir güzel afetle, ve güvenli evet, kentler yani, planlamak gerekiyor. E, bir afetle sadece deprem değil tabii işte selde de ne hale geldiğimiz çok ortada hem de şehrin merkezinde oldu. Bütün her şey can kayıpları da çok merkezde gerçekleşti. Ne, ne kastediyoruz ve nasıl yaklaşabiliyoruz? Güvenli kentler dediğimiz zaman e, neleri yerinden oynatmamız gerekiyor? Şimdi şehir planlamanın yıllardır süre gelen prensipleri var. Yani ben bölümümde okurken, öğrenciyken, bundan diyelim on küsür sene önce... E, ...o zaman da bize aynı şeyler söylenirdi. Şimdi de belki üç aşağı beş yukarı aynı şeyi söylüyoruz... ...ama işte depreme referans vererek, sele referans vererek... ...benim öğrenciliğimi ilk günde öğrendiğim şey... Dere yataklarına yapılaşma yapılmaz, getirilmez. Evet. Bu bir kuraldır. Evet. Ve Ve en, de, basit en basit kurallardan birisi. En basit kurallardan biri. Hemen topografik haritaları açarsınız dersiniz ha burada dere yatağı var. Tamam biz buraya yapılaşmıyoruz. Burayı yeşil bırakıyoruz. Şimdi biz de bugün hala öğrencilere aynı bilgiyi veriyoruz. Ama aynı çıkın gidin bakın. Evet. Her taraf yapılaşmış. Ben her zaman şunu söylerim, e, bazen arkadaşlarım soruyor, İşte şurası güvenli mi, burası güvenli mi, işte neresi sağlamdır, neresi değildir. Diyorum bu benim uzmanlığım değil ama şöyle bitiyor vereyim. Eğer e, caddenin, sokağın, adanın içinde dere, dere boyu geçiyorsa oradan uzak durmanızda fayda, fayda var. Fayda var. E çünkü evet. baktığınız zaman oradan bir dere akıyormuş, Derenin üstünü bir şekilde kapatmışız. Ya yani bunlar çok basit şeyler. Ama İstanbul'da ya da diğer büyük şehirlerde bunun uygulamasını görmüyoruz. Dere yataklarının üstüne yapılaşıyor. Sonra çok aşırı yağışlarda sel bastığında ana oldu diyoruz. E ne oldusu yok. Yani ha. bu e, temel kriterlerden biri depremle ilgili de aynı şekilde. E, yumuşak zeminlere çok katlı bina yapılmaz deniliyor. Yapıyoruz. Bir bina yapılırken bunun belli bir standardı vardır. Her önüne gelen bina yapamaz diyoruz. Hatta bunu yönetmedikleri var. E, işte oradaki betonun kalitesi, demirin kalitesi, kullanılacak malzemenin, evet, malzemenin kalitesi, kalitesi. E ona da uymuyoruz. E şimdi böyle bir durumda, yani biz ne şehir planlamayı dikkate alıyoruz, ne mühendisliği dikkate alıyoruz, hiçbir şey dikkate almıyoruz. Böyle bir durumda da başımıza bunların gelmesi açıkçası çok doğal. Ha şimdi biz bunları nasıl geri çeviririz? Yani biz bunları nasıl düzeltiriz? Evet, i̇şin en önemli kısmı en o önemli ve... kısmı o. Yani bir şeyi bozduğunuzda bunu herkes bilir. Bozuk bir şeyi tamir etmek çok daha çok zordur. Zor. Evet. Ama biz bir şekilde bunu yapacağız. Yani yapmak zorundayız. başka Bir yok. hiçbir şeyden yok. vazgeçmek istemiyoruz. Yani dere yatağındaki evet. evimizi terk etmek istemiyoruz. Hı hı. Aslında terk etsek, boşaltsak, başka bir yere gitsek. E ama ne olacağını da biliyoruz geçmiş örneklerden. Siz bugün oraya boşaltacaksınız. Güzel yeşil alan yapılacak. Sonra bir şekilde orada ufak ufak binalar, binalar görmeye başlayacaksınız. Başlayacak, Siz bunu bildiğiniz için ya da ön, ön gördüğünüz için diyorsunuz ben niye buradan ayrılayım? Yani e, mal sahiplerinin halkın da düşündüğü bu. Kafalarındaki soru işareti bu. Evet, ben mesela merakla şey de, işte o son sel felaketinde onlarca insanımızı kaybettiğimiz bölgede ne yapılacağını merak ediyorum. Çünkü hı hı. bir yerlere bir takım kuruluşlara şirketlere binalara işte burayı terk edin diye bildirimlerde bulunulmuş. Ama bu nasıl gerçekleştirilecek? İşte terk edin ama Çünkü, nereye gidin? Evet. Yani esas problem bu. Yani insanlara tamam buradan kalk git e ama nereye git? Bu kitaplarda konuya nasıl yaklaşıyoruz? Ne öğretiyoruz? O kitaplarda öncelikle şehir nedir? Nelerden oluşur ve şehir planlama nedir? Ondan bahsediyoruz. Yani şehir planlama sadece e, güzel yeşil alanlar yapmak, yollar çizmek değil. Şehir planlama sürekli bir e, gelişmeyi sağlamak. Ancak bu sürekli gelişmeyi sağlarken de çok fazla şey feda etmemek. Başta doğa olmak üzere. Ve e, güvenliğimizi ihmal etmemek, Kesinlikle. canımızı, malımızı koruyacağımız hı hı. E, bir e, düzenleminin peşinde koşmak. Bir bina yaptıracaksak böyle bir bina yaptırmak. Tabii yapısal e, müdahalelerle ilgili kısım yani yapısal özelliklerin içerdiği kısımda da e, binanızın ne yapmamalısınız? Bu Çünkü da çok önemli. Bina evet. yapılmış durumda siz ona bir şey yapmayın artık siz sadece kullanın ama ne yapmamalısınız? Olur olmaz kolonları kesmeyin. Ekstradan binayı yük bindirecek eklemeler yapmayın. Çünkü binanın bir statik hesabı var. Beş kata, beş kata göre yapılmış. Ona göre ağırlığı hesapları daha önceden hesaplanmış. E siz onun üstüne bir kat daha koyduğunuz zaman istediğiniz kadar kaliteli demir kullanın ya da beton kullanın. E işte zaten demin Umut Bey bahsetti. Z i̇nsanlar zenginleştikçe, para kazandıkça evet. bir kat daha çıkıyor. Bir kat daha çıkıyor. Bizim mantar formu dediğimiz binalar oluşuyor. Evet. Maalesef dünyanın her tarafında bu iş hı hı. böyle. Ee, siz bu çalışmalara başladınız, araştırmaları yaptınız ve ondan sonra İtalya'ya evet. gittiniz. Ama İtalya kısmını da süremiz çok az kaldı. Bir dahaki sefere ee, ne diyelim? Yok kısaca bahsedelim. <gülüyor> Çok kısaca bahsedelim. İtalya'ya ben doktora sonrası araştırma yapmak için gittim bir yıllığına. Şimdi bir 6 ay daha yine İtalya'da bulunacağım. Orada bir projede görev almaktayım. O proje tümüyle hasar görebilirlik üstüne. Biz burada genelde hep tehlike ve risklerden bahsediyoruz. O proje... Aslında size daha önce de bahsetmiştim hasar görebilir tam oturmuş, oturmuş bir şey değil. Evet. kavram değil yani oturmuş kavram değil derken belki bizlerin arasında oturdu ama halk hasar görebilirlik deyince kafalarında bir soru işareti olabilir o nedenle ben biraz eski bir kelime kullanmayı tercih ediyorum. Zafiyet zaaf. Yani burada hem yapısal zaaflar hem sosyoekonomik zaaflar, kurumsal, sistemsel, bölgesel ve ekolojik zaaflar üzerine geliştirilen bir proje. Bu neden önemli? E, genelde ilk hasar yapıları olduğu için biz hep hasar e, odaklı inceliyoruz konuları. Ancak e, bu yapıların bu şekilde olmasının nedeni sosyoekonomik neden gerekçeler var, kurumsal gerekçeler var, bölgenin şartları var, Yine belki ekolojik. Nedenler, nedenler var. var. E, bütün bu sistemler arasındaki ilişki, bunlar birbirlerini nasıl etkiliyorlar ve ortaya ne tür sonuçlar çıkıyor, ne tür hasar, hasar görebilirlik ya da zafiyet türleri yeni zafiyet türleri ortaya çıkıyor, bunu evet, incelemesi yapıyoruz. Özellikle kiresel iklim değişikliği açısından bu tabii son derece önemli. Belki hı hı. de bildiğimiz bir sürü şeyi çöpe atacağız ve yepyeni sonuçlara ulaşmak evet, için gayret edeceğiz. Evet, önemli olan satır aralarını burada düzgün okuyabilmek. Yani bu projenin yapmaya çalıştığı şey de o. Yani çok fazla tehlikeleri, tehditleri düşünmeden bugüne kadar yaşanmış çok büyük afetlerdeki hasar görebilirlik nedenleri ya da bileşenleri bunları ortaya çıkartıp... Bir e, kriter listesi oluşturmaya çalışıyoruz. Bu sadece deprem için değil. Sel, e, yanardağ patlaması, yangınlar ki özellikle yazın biliyorsunuz evet. Akdeniz Havzası cayır cayır, cayır, cayır yanıyor. Kimyasal e, Evet özellikle afetler. doğal e, tehditlerin, doğal afetlerin tetiklediği kimyasal afetler. Ki biraz önce konuşmuştuk e, de, e, detaylı incelediğiniz zaman biz Kocaeli depremini çok ucuz atlatmışız. Doğru. Yani teknolojik Doğru. afetler açısından incelediğimizde. evet. Yani ne kadar ucuz atlattığımızı da tabii bunu da konuştuk hı hı. E, tam da bilemiyoruz hı hı. ama e, benzer örnekler açısından yaklaştığımızda e, mesela bir Kobe örneğiyle evet, evet. karşılaştırdığımızda hakikaten e, çok ucuz. İşte atlattığım. Kobe örneğinde de e, kurumsal zafiye söz konusu. Osaka e, gaz şirketi saat 6'da kapatsaydı 11'de kapatacağına gazları o evet. kadar insan yanaarak Evet doğru. Evet ben tekrar e, reoloji mühendisleri odasının bir çalıştayından bahsetmek istiyorum programın girişinde belirtmiştik İstanbul'un yüzey ve yüzey altı jeoloji verilerinin değerlendirilmesi ve paylaşılması çalıştayı oldukça teknik özellikle ilgilenenlerin katılmasında çok yarar var 29 Ocak Cuma 1 Şubat 2010 Pazartesi günleri arasında Kadir Has Üniversitesi Cibali kampüsünde gerçekleştirilecek 29 Ocak Cuma Saat 13'te başlıyor Saat 13'te yani Öğlenliğin başlıyor ve pazartesi günü de e, metro kazıları ve Marmaray e, kazılarına yapılacak çalıştay gezileriyle sona erecek. E, Seda Hanım çok teşekkürler. Ben Sağ olun. teşekkür ederim. Şimdi e, bir hafta sonra sizi tekrar İtalya'ya yolcu ediyoruz. <gülüyor> Artık dönüşünüzde o programın ki bir Avrupa Birliği projesi olduğunu belirtmiştiniz. Evet. O projenin de çıktıları üzerine bir program gerçekleştiririz. Çok çok teşekkürler. Sonra Ağustos'ta görüşmek üzere değil Sağolunuz, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Efendim Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında konuğumuz Dr. Seda Kundak idi. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması bölümü öğretim görevlisi. Aynı zamanda GA'dan Umut Dinç Şahin'le de e, Haiti'ye ilişkin bilgileri almak üzere bir telefon bağlantısı gerçekleştirdik. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Altın saatler hazırlayıp sunanlar Dürhanertür Argunyum. <Gülüyor>